Akademiye hoş geldiniz, ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, akademiye bu hafta seferi, e, şu anda Kocaeli'nde eğitimsel e, binasında Kocaeli Dayanışma Akademisi Koda'nın e, misafirleri olarak bulunuyoruz. E, öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Tamam. Benim ismi Kuvvet Lordoğlu. Kocaeli Üniversitesi'nde, 2009'dan beri Kocaeli Üniversitesi'nde çalışıyorum. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde çalışıyorum. 2016 1 Eylül'ünde 672 sayılı kararnameyle 18 arkadaşımla birlikte görevimize son verildi. <gülüyor> Güzel özet oldu. Benim adım da Mehmet Ruhi Demiray. Eylül 1'e kadar 2016 Eylül 1'e kadar Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Bölümünde çalışıyordum. Orada çalışmaya 2010'da başlamıştım. Dolayısıyla da bir 5 sene gibi bir süresi. Pardon, bir 2 sene daha ara verdim. Yurt dışında çalıştım dolayısıyla da 3 senelik bir süre Kocaeli Üniversitesi'nde çalıştım. Şimdi Kayseri'de önce gittik ya. Yurt dışında e, neredeydiniz? Ee, şey, İngiltere'deydim. İngiltere'de bir şey nedir o? Avrupa Komisyonu'nun verdiği bir bursdan faydalanarak 2 senelik bir uzun süreli araştırma yapmıştım. Ne üzerineydi? Ee, i̇nsan hakları üzerine. Ben Hı. siyaset bilim bölümünde çalışıyor olmama rağmen aslında felsefeyle çok ilgiliyim. Hı. Özellikle de Kant'ın ahlak ve hukuk felsefesiyle çok ilgiliyim. Dolayısıyla Hı. da işte Kant'ın ahlak ve hukuk felsefesi günümüzdeki dinsellik, dindarlıkla ilgili problemleri çözmekte. Kategori dışı haller. Ee, yani, kategori içerisinde alabilir miyiz falan. Evet öyle bir çalışma yapmıştık. Peki, e, yani Kodak'da e, yer alan 18 mi, 19 mu Tam, e... Benim şimdi 18'de bakıyorsun ben. Evet, süper. tamam. <gülüyor> 10, <gülüyor> 19 diye evet, şey yaptım. Peki bu 19 Akademisyenin genel profili nelerdir mesela? yani Şimdi e, bizim e, 19 Akademisyenin, aslında başka ikinci imzacılar da var filan ama, e, 19'un e, büyük çoğunluğu sosyal bilimlerden. Hı. Yani öyle söyleyeyim, iktisadi, ideali bilimlerden. Fenedibiyat Fakültesi'nden bir arkadaşımız var. Şimdi tam sayı söyleyebilirim. Dokuz değil mi? Beş, dört, dokuz bir de on kişi aşağı yukarı sosyal bilimlerden. Dört kişi sağlık bilimlerinden, tıp fakültelerinden. Bir kişi mühendislikten, bir kişi güzel sanatlardan olmak üzere böyle bir grubumuz var. Yani e, burada iktisadi idari bilimler çoğunlukta e, dokuz akademisyen oluşturduğu için böyle bir dağılım var. Ama bu bu dağılım Türkiye'deki dağılıma da uygun bir dağılım. En yani çok imza atan o 1120 <gülüyor> evet çoğunluğu sosyal bilim e, mensubu. E, Sosyal bilim çalışıyor ama bu mühendisler, tıpçılar yok demek değil. Elbette onlardan da var. Biz, e, yani özetlersem kısaca, bir e, 11 Ocak tarihinde bir bildiriyi e, elektronik ortamda imzaladık. Bu suça ortak olmayacağız isimli bildiriyi. Bu bildiriden sonra işte e, şeyler başladı. Yani tepkiler, e, Cumhurbaşkanlığa kadar biliyorsunuz, o tepkiler yayıldı ve e, 15... Ocak tarihinde e, biz lojumanda kalıyorduk Kocaeli Üniversitesi'nden. Sabahleyin e, çok erken saatlerde polis tarafından alındık, e, gözaltına alındık. İfade vermek için sadece savcının böyle bir talebi oldu. Bu ne zaman oluyor? 15, 15 Ocak 15. 15 Ocak 2016'da ilk böyle başladı. 15 Ocak 2016'da e, sadece basit bir ifade vermek için e, aşağı yukarı 7-8 saat gözaltında tutulduk. Kocaeli'ndeki arkadaşlarımız. Bu arada İstanbul'da olan arkadaşlarımız adreslerine ulaşamadıkları için gelemediler. Bu bir detay tabii ki. Ama onlar da daha sonra geldiler, ifade verdiler. Burada çok enteresan olan bir şey. Tabii avukatlarımız vasıtasıyla kamuoyu vesaire şeyler o akşamüstü bizi serbest bırakıldık. Ve çok enteresandır. Bir savcının bizim avukatlarımıza söylediği şey şu. Hocalar bizden bizlere haklarını helal etsinler demiş. Yani bir anlamda Hı. üzüntü mü düşünürsünüz, ne, nasıl yorumlarsınız? Böyle bir e, afetmiş. Çünkü e, ifade vermek için gözaltına alınmaya biliyorsunuz ki gerek yok ama bu biliyorsunuz genel yayıltılan korkunun ve bir şekilde ifadesi, tezahürü diyebiliriz. Böyle bir sonuçta biz bırakıldık ama hikaye tabii onunla sona ermedi. Bu sefer üniversite tarafından soruşturma başladı. Üniversitenin soruşturması 23'ünde oldu. 23 Şubat'ta oldu. Bir disiplin soruşturması için bizi çağırdılar. Bunun için mesela üniversiteye şeyden, Milliyetin Bakanlığı'nda bakanlığından ya da YÖKTEN vesaire bir şey mi geliyor bunları soruşturun diye yoksa üniversite Yok, kendi üniversite, üniversite yönetim kendi inisiatifli ama YÖK'ten gelen mutlaka böyle bir talep oldu Hı. onlara e, ilişkin e, ve e, üniversite e, bunun zaten e, Ocak ayının başında senato bir karar vererek bu imza konusunda imza atan akademisyenlerle ilgili bir bildiri de yayınladı. E, ve bu senato üyelerinin e, önemli bir kısmı da disiplin kurulu üyesiydi bizi çağırdılar biz siz disiplin kurulu üyesi olamazsınız, dolayısıyla tarafınızı belli ettiğiniz için biz ifade vermeyeceğiz ve vermedik ifade. Dolayısıyla e, o ifade verilmedi ama avukatlarımızla birlikte girdik 23 Şubat'taki bu disiplin soruşturmasına. E, daha sonra süreç kendi halinde dağıldı, yayıldı e, ta ki ne zamana kadar, bu darbe girişimi olana kadar. Bu vakitte kadar herhangi bir şey yok. Yani. Bir yani, normal şey derslerinize tamam. devam ediyor. Evet, olası tabii. bir seyirde ilerliyordu herhalde. Olası bir, bir şey. seyirde ilerliyordu. Yalnız şu yapılıyordu bizlere, e, bir ayrımcılık oluyordu idare tarafından, yönetim tarafından. Hı. Mesela benim için olanını söyleyeyim. Ben bir, e, yurt dışında bir e, konferansa katılacağım. Tabi üniversiteden izin alıyorum ve üniversite onun e, bir şekilde yol masraflarımızı karşılıyor. Bu yol masraflarını karşılamamaya başladı. Ha, tesadüf, kesme Tabi Tabii tabii. Gibi. Bunu hayır kusura bakmayın veremeyiz. Sebep sorulduğu zaman da üzerinizde soruşturma var. Siz böyle bir bildiriye imza attınız. size onun için ama benimle aynı durumda olan ama imza atmayan arkadaşlarım bundan yararlanmaya Hı. devam ettiler. Dolayısıyla bunun gibi hatta burs kazanan arkadaşlarımız var aramızda. TÜBİTAK bursu. Onlara izin vermediler yönetim kurulunda. Hı. Yani bu tür... Ayrımcılığın, şey, tabi yurt dışına çıkmaya izin vermedi, vermediler. Çıkma. yani kendin git, kendi harciran da kendi para. Ama mümkün değil tabii bütün bunlar biliyorsunuz çok pahalı e, bizler açısından. E, böyle ayrımcılıklar vardı ama 15 Ağustos'tan 15 Temmuz'dan sonra bu daha çok somut bir hale geldi. E, birincisi bizi e, ne ile suçladığımızı bilmeden herhangi bir şekilde üniversite senatosu 12 Ağustos'ta Evet, 12 Ağustos'ta e, YÖK'e ihraç edilmek kaydıyla e, bildirdi üniversite tüm kurulu bizlerin isimlerini. Bu sanki bunu daha sonra da öğreniyoruz tabii böyle bir e, isim listesinin gittiğinden. E, 20 kaçındaydı? 25 Ağustos mu? 23 23 Ağustos'ta da bizi İkinci bir disiplin soruşturması için çağırdılar. Gerekçe de şuydu, Ocak ayında, Şubat ayında yaptığınız e, savunmayı belirli yönlerden haklı bulduk. Dolayısıyla disiplin kurulunun şey, şeyini, e, kimlerden oluşması meselesi değişti. Bir başka üç kişi geldi. Onlar bize soru yönelttiler, avukatlarımıza girdik ama bu tamamen gösterme, yani bir şey komedi aslında. Çünkü zaten bizim isimlerimiz yöke bildirilmiş. Laf olsun diye bizi sanki devam ediyormuş gibi soruşturma. Bu soruşturmadan bir hafta sonra da bir elinde e, biz ihraç edildik. Özetle görev başlamadan. Tabii tabii, tabii tabii görev başlamadan. E, zaten görev değildik, izin almamıştık. Yani şey. Evet evet. Yani 1 Eylül'de dönemi, Dönem başlamadan o. bir elinde bizim ihraç kararımız geldi. 672 sayılı kararnameydi. Yani, neydi şey mi? neydi peki? E, yani, terör terör şey, örgütü... O. Terör örgütüyle Şimdi, e, e, terör örgütüyle mensubiyeti, iltisakı gibi kavramlar var. Hmm. Yani böyle bir şeyle, geniş bir kavram. Herkesi, tabii tabii. Bu, bunun içine herkesi sokabileceğiniz bir şeyle. Bizim bir terör örgütüyle bir ilişkimiz olmadığı gibi bunu itiraz da yaptık daha sonra. Ama tabii bunlar itirazı tabii üniversiteye Üniversiteye, yoksa... başbakanlığa ve yöke yaptık. yöke yaptık. Peki mahkeme yoluyla bir itiraz? <gülüyor> mahkeme yoluyla tabii dava açtık. Kocaeli İdare Mahkemesi'ne <gülüyor> dava açtık. O davalar e, görülüyor, yani çok yeni. Hı hı. Çünkü 60 günlük süre var. E, <gülüyor> bir de Uluslararası e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk. İç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor ama galiba e, böyle olağanüstü hal durumlarında, sıkı durumlarında ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi belli koşullarda bu tür şeyleri, başvuruları kabul ediyor. Anlıyorum. Çünkü o hal süresince bunun uzama ihtimali ya da kurumların çok çalışmama ihtimali söz konusu olabilir. Evet, yani, o olabilir. Yavaş çalışmaları, yavaş çalışmaları, olabilir. çalışmaları olabilir. Bir olabilir, Anayasa tabii. Mahkemesi'nin biliyorsunuz iki üyesi e, Anayasa Mahkemesi tarafından ihraç edildi. Evet, yani. e, orada da karar böyle bir şüphe olduğu için gibi böyle hiç... E, hukuka uygunlu olup olmadığı çok belirsiz olan bir şekilde bizim tabii e, hukuk bildiğimiz bu kadar geniş değil bizim hukukçu dostlarımız arkadaşlarımızla <gülüyor> onların vasıtasıyla futur şeyleri e, yapılıyor bu grubun içerisinde hukuk. hukukçu var mı yok, mesela yok. Içinde hukukçu. yok peki e, yani bu 19 akademisyen hukuk imzadan önce de e, görüşür birlikte e, vakit geçirir mi yoksa tamamen şey hani koridorda selamlaşma halinde bir şey, irtibat. Şimdi, e, sen istersen söyle, yani Bir klik ve gruptan mı bahsediyorsunuz yoksa? Yok. Yani benim kanaatim, ben kendi, kendi kanaatimi söyleyeyim, e, arkadaşlarımı tanıyorum tabii İktisad-i olan arkadaşları, selamımız olduğu arkadaşlar, e, belirli dünya görüşlerimizi paylaştığımız arkadaşlar ama hiç böyle bir organize, bir araya geldiğimiz veya bir yere katıldığımız yok. Sadece benim bölümde dört arkadaşım vardı, ben bunlarda daha yakın ilişki içindeydim. E, bu dört arkadaş, işte bu atılanların arasında e, Ruhi'nin de aşağıdaki beş arkadaşla ilişkisi vardı, aynı bölüm. Ama bizler tabi altlı üstlüyüz, birbirimizi tanıyoruz, e, şey yapıyoruz ama böyle bir organize... Mesela hiç tanımadığım arkadaşlar da var bu grup içinde, sonradan tanıştığım. Tıp fakültesindeki bazı meslektaşlarımı bir defa görmüşümdür veya ilk defa gözaltına alındığım zaman gördüm. Benim eşim mesela tıp fakültesindedir, onun vasıtasıyla tanıdığım arkadaşlarım vardı. Ee, mühendislikteki arkadaşı tanıyordum plan, güzel sanatlardakini tanıyordum ama eğitim sen dolayısıyla tanıyordum onlarla da ilişkilerim de o noktada vardı ee, işte ben de benzer şeyler söyleyebilirim aslında öyle ya da böyle hepimiz birbirimizi tanıyorduk ama işte bizim bölümde beş arkadaş biz aynı zamanda yakın dostlardık ama hepimizin o işte, nedir o bu Dost ilişkisinin ötesindeki hayatı birbirinden farklıydı. Hepimiz ayrı politikaları ya da politik geçmişten geliyorduk. Enteresan bir olay yani. E Kocaeli'den bu bildiriye imza atacak olan insanlar kim diye sorsalar başta belki söylerlerdi, aşağı yukarı bu liste çıkardı. <gülüyor> Ama biz birbirimizin imza attığını çok büyük oranda Bilmiyorum. duyurulduktan sonra öğrendik. Ocak ayında hani şeyde patladıktan sonra kamuoyunun gündemini işte cumhurbaşkanının şeyiyle beraber nedir o ee, şiddetli bir biçimde. Ay, e karşı çıkışı ya da işte göstermesiyle, parmak göstermesiyle beraber biz birbirimizin imza attığını şey yaptık, öğrendik çok büyük oranda. Dolayısıyla da böyle bir durum vardı. Bir tür tanıdıklık vardı, tanışıklık vardı ama hiçbir zaman hani Her bu bir klik olur, gibi yani. şey bir şey yok. Nitekim işte söylediğim gibi yakın dostlar olmamıza rağmen aslında e, nedir o? Belli oranlarda birbirimizden ayrı politik çizgileri olan, po farklı, ya hem benzerliklerin olduğu hem de farklılıkların olduğu bir gruptuz genel olarak. Peki bu seviyede bir e, tepki bekliyor muydunuz? Komik. Kimsenin zaman. Yani zannediyor. En fazla idare bir, yani üniversitede belki bir hmm. disiplin soruşturması. Belki ötesi olur muydu? Ya hiç böyle kadar. bir şey. Ya mesela imza metnin hani hukukken e, sorunlar çıkartıp çıkartmayacağı tartışması başka bir tartışma. Hani Türkiye'de de işte Hukuk sisteminde değişik maddeler vardı, değişik dönemlerde işte 301 vesaire filan, terörle mücadele kanunu vesaire. Hani bu kanunlar çok geniş ve esnetilebilen kanunlar olduğu için hani bu metnin o açıdan sorunlar çıkartabileceğini hani metin imzalanırken sorsalarda söylerdik herhalde. E, ama velakin hani bir metne imza. E, atılması üzerine bu kadar yaygara kopartılacağı gerçekten hiçbirimizin aklına gelmiyordu. Aslında hani o durumda Türkiye'de birilerinin işte durumdan rahatsız olan birilerinin e, itiraz edemediği bir durumda hükümetin de belki de işte siyasal iktidarın da bu metni bu kadar gündeme getirmesi bizi hiçbir şey yapmamışken aslında bir şey yaptı konumuna getirdi Hani bunların bunun politik olarak onların da işine gelmeyeceğini e, düşünüyorduk. Hani hiç kimsenin bir şey yapamadığı bir durumda zaten hani aklı başında bir politik iktidar bunları yaparken aslında çıkancılı sesleri de şey yapmaya çalışır. Üstünü örtmeye çalışır hani şey dolayısıyla da rasyonel bir tutum gibi gelmemişti bize siyasal iktidarın evet. bu kadar şey yapacağını ve bunu uzun süre sürdüreceğini hiç düşünmemiştik. Dolayısıyla da böyle bir durum vardı. Yani içine düştüğümüz durumdan sonradan biz de evet. şey yaptık. Evet. Galiba yani burada şey söz konusu. Yani Kocaeli Üniversitesi'nin bir ayrı bir tutumu oldu diğer üniversitelere göre. Evet. Yani biraz da ona değinmek lazım çünkü bizler yani eğitim sen üyeleriyız. E ben eğitim senin e, üniversitemizcilini yaptım. E, o aydağana kadar da bunu yapıyordum. Yani rektörle karşılıklı rektör ve yöneticilerle karşılıklı bir araya geliyoruz ve bunlar da farklı bir eğitim şeyden geliyorlar, siyasi görüşten geliyorlar. Mesela ben son dönemde e, temsillik yaptığım dönemme kadar Eğitim sen burada yetkili sendikayken rektör değiştikten sonra hızla bu farklı bir sendikaya eğitim bir sene doğru kaydı Hı. ve üyelerin büyük bir kısmı da korkularak endişe duyarak o sendikaya geçtiler. Ha, Bakın, orada şimdi, sendika elde geliştirmesi desen. Sendika elde geliştirmesi yaşandı. <gülüyor> Dolayısıyla ben bundan bahsetmek zorundayım. Yani e, Peki bu 19 e, akademisyenin 19'da eğitim sen. Üyesi bir kısmın ses üyesi yani şey e, ama sendikalı hepsi sendikalı keske bağlı sendika üyesi hepsi e, dolayısıyla bir yöneticinin e, siyasi görüşüne uygun tavır almak isteyen haliyle bazı çalışanlar var hem idari kadrodan hem akademik kadrodan yükselmek istiyor yardımcı doçentlik kadrosu alamıyor doçentlik kadrosu alamıyor ama bunun şartı kusura bakma sen hani sopa göstermektir yani eğitim eğitimselinden istifa et, o zaman bakarız. Sopa havuç ilişkisi. Tabii, tabii, tabii çok net. E, bizler tabii bu anlamda topun ağzındayız biraz. E, Eğitimseli, sendikalı olmaktan dolayı. Sadece bu nedenle değil ama e, fazlaca göze battığımız için ve şehrin de baskısı olduğunu tahmin ediyoruz. Bu noktada Kocaeli şehri de e, sağın e, gayet ağırlıklı olduğu bir e, kent. E, bunun da etkisiyle belki yani 19 akademisyenin, 19'unun birden imzacı olarak bu çerçevede üniversite dışına çıkartılmasında böyle faktörler olmuş olabilir. Bunları tabii çok net olarak bilemeyiz, buna ispat edemeyiz ama görüntü böyle bir tablo sunuyor. Ben mesela kişisel olarak söyleyeceğim, bunu imza, bu sorunlu bir metin olabilirdi. Karımdan bile habersiz imzaladım. O da imzalamış falan ama <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> Gerçekten öyle son olarak Eğitim <gülüyor> daha... böyle bir şey konuş konuş. Çünkü çok normal bir şey. O kadar çok imza gelir ki bize hepimize. Yani artık. Fakat farklı olan bir taraf var. Ben 2015'in Ekim'inde ee, Güneydoğu Anadolu'ya Cizre'ye gittim, gittim. Oraları gördüm. Soru değil ama Cizre'yi gördüm. Ve oradaki insanlarla konuştum bir e, tıp camiası ile birlikte TTB ile birlikte oraya gittim. Oradaki insanlarla görüştüğüm zaman yıkılan evleri, duvarları, oradaki fecati gördükten sonra benim için bu metni imzalamak çok daha kolay oldu. Yani e, görmeden, duymadan veya sadece basın yoluyla izleyerek değil, bizzat görerek o insanlarla konuşarak çok daha fazla etkilendim ve metni problemli de olsa imzaladım. E, söylemek istediğim bu. Yani orada. Ki, e, bizi suçladıkları şeylerden bir tanesi işte e, PKK terör destekçisi olmakla. Ben terör destekçisi olmadık ki. O terörün ortadan kalkması için oradaki olayları yazdım, rapor haline getirdim. Yani, e, e, yani. kamu'dan yetkililere de belki yol gösterecek tabii, bir bilgi yani vermek rapor, emek tabii, ortaya koyuldu. Gayet tabii, gayet tabii. Benim alanım e, çalışma ekosu da, başta da söyleyelim ki yani ben iş gücü, emek piyasaları falan bunlarla ilgileniyorum. Dolayısıyla benim için orada gördüğüm şeyler sadece birer sosyolojik vaka olarak değil hakikaten üzerinde çalışılması, incelenmesi gerekli meseleler olduğu için de üzerinde duruyorum. Durdum ve böyle bir metni imzaladım. Diğer bir yandan belki de devletin bir politika geliştirmesi gerektiğinde yine bu insanlara danışıp belki rapor yazdırması gerekiyor ya da gerekecek belki günün birinde. Yani evet. Böyle bir evet, durum da var. Evet, yani yani bir, kim yetişmiş yani bu konuda. Bir şey yapabilecek insanlar kimler? Evet, Rapor evet. yazabilecek insanlar tarafsız bir şekilde. Bir arkadaşımızın dediği gibi yani e, biz hani çok gürültü koparttık filan. Hani attığımız taş kurbağaları ürküttü bu sefer ama hani bir işe yaramadı. Orada kanı durdurmadı. En çok evet. şey yaptığım taraf o. Yani e, üzüntü duyduğumuz taraf o. Böyle bir şey, böyle bir süreçten geçtik yani e, kısacası. E, şey, bu 19 e, akademisyenin işte Hani eşinizle e, dahil, hani birbirinden habersiz olarak insanlar tamamen kendi e, ihtiyaç gördükleri e, evet. şeylerle e, sayıklarla imzalar atıldı vesaire. Peki bu 19 akademisinin 19'u da işte sizin gibi e, aktivist işte her türlü işte, imza toplamaktı eylemlerde vesairelerde katılan akademisyenler mi yoksa son zamanlarda 2015 vesaire Son zamanlarda yaşayan o kar topu halindeki, hepimizin bildiği olaylar, şunlar bunların ardından evet artık yeter, barış için ne gerekiyorsa yapmak lazım noktasını gelen insanlar. Öyle yani. diyebiliriz zannedersem hani bu imza atışmamızın gösterdiği üzere belirli duyarlılıkları paylaşan bir grup olduğumuz kesin. Ama bunun dışında hepimizin Aktivizminin değişik seviyelerde olduğunu e bazılarımızın aktivizmden de e, nedir o çalıştıkları alan itibariyle ilgilendikleri konularında işte e, bir şeyi olarak bir sonucu olarak çok daha uzak bazılarının çok daha yakın olduğunu her zaman söylemek mümkün mesela işte ben örneğinde felsefe ile uğraşan hani insan hakları vesaire çalışıyor olsam da Hani diğer arkadaşları, bir bazı şey, arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım kadar, hocalarım kadar şeyin içerisinde, nedir o, gündelik toplumsal sorunların içerisinde olduğumu söyleyemem. Dolayısıyla da aramızda çok aktif olanlar, aktivist olanlar var. Bu kimlikleriyle tanınan sadece yerel ölçekte değil, ulusal ölçekte de tanınan hocalarımız var. Ama bunun dışında hani şeyi daha düşük olan, ee, insanlar da var. Ee, dolayısıyla duyarlılıklar evet. ortak olabilir ama aktivizm seviyesinin şey olduğuna, evet. aynı olduğunu söyleyemeyiz. Mesela bir arkadaşımız bizim okulda üniversiteden çocuk nefrolojisi aralığında uzman bir arkadaş. Şimdi çocuk nefroloğu o ayrıldıktan sonra o bölüm kapandı mesela. Bir arkadaşımız evet, ben var. Ben bu soruyu düşünüyorum. Ne olacak o bölümler? Pat ne oldu? <gülüyor> da yok, yapılamadı. Yani. <gülüyor> Hastalar gidemiyor oraya. Yani bu bölgedeki çocuk nefroluğu olan arkadaşımız işinden ayrıldığı zaman hastaların gidebileceği yer yok. Kamuda yok en azından. Ee, bir arkadaşımız patolog mesela. Kanser araştırmaları yapıyor. Yani bunların hepsi şey değil, aktivist falan değil. Biz sosyal bilimle uğraştığımız için belki biraz daha benim alanım olduğu için ben iş gücü, emek filan uğraştığım için eğitimsel... sahadasınız. Evet, sahada oldum. O Sendikalar konusunda çalıştığım için filan. Yani e, daha fazla aktif olmuş olabilirim. Peki, bu haftalık e, süremizi burada bitirmiş bulunuyoruz ama dediğimiz gibi Kocaeli'ndeyiz şu anda. E, Akademiya seferi halde. Kocaeli'nden Yayın yapmaya önümüzdeki haftada devam edeceğiz. İyi günler. İyi günler. Akademia. bilim ve dünya işlerini birlikte düşünen program. Hazırlayan ve sunanlar Gökhan Aslan ve Mesut Varlık.